dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın ee, yaz tatili başladı. Evet resmen başladı. Çocuklar için tabii. Ee, Yok bizim için de. <gülüyor> <gülüyor> çocuklara çok çok çok eğlenceli bir tatil diliyoruz ee, ve bugün e, yaz tatiliyle ilgili bir yayın yapmaya karar verdik biz. Evet neler okunabilir yazın e, hangi kitaplara göz atılabilir? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Genel ya, bir kitap bölümü olacak. Evet ya da e, bu sene birinci sınıfı bitirmiş okumayı yeni öğrenmiş e, kitap kurtları için e, ne seçenekler var onları konuşacağız. Evet şimdi birazcık e, hemen mesela okumayı yeni öğrenenlerden başlayalım o zaman. Benim aklıma hemen zaten daha da yeni yazmıştık yazısını. İşte köpekler bale yapmaz ve gergedenler krep yemez. İki kitap yani Bu iki kitap geliyor çünkü bunlar... Ee, okuma yazmayı yeni öğrenen çocuklar için kolay okunur, bol resimli, güzel resimli, eğlenceli kitaplar. Evet. Pearson yayınlarından, Pearson, Pearson Türkiye'den çıktı bunlar. Ee, bu konuyla ilgili çok... E, sık konuşuyoruz. E, sorular geliyor bize. E, hani e, eskiden okula gitmiyorken biz ona kitap okurken çocuk, çocuğum kitaplarla çok ilgiliydi. Ama e, şimdi artık e, kitaplardan kaçar oldu gibi buna benzer yorumlar oluyoruz. Evet, okumayı alıyoruz. söktükten sonra kitap okumaktan kaçar e, oldu diye. Ben yani bize göre ki genel olarak böyle de bir e, kanı var zaten. E, yeni okumaya başlayan çocuklara e, resmi bol yazısı az kitaplar vererek Okuma eylemini sürdürmelerini sağlamak e, kitaplardan kopmamaları için e, iyi bir yol. E tabi şöyle düşünelim e önce harfleri birleştirmeye çalışacak sonra o harften bir kelime olacak o kelimenin ne olduğunu anlamaya çalışacak sonra o kelimeleri peş peşe dizecek o cümleyi anlamaya çalışacak derken kitap okumaya çalışacak yani o kadar zor bir ki evet. çok yorucu dolayısıyla ona ağır bir kitap vermek resmi az bir kitap vermek hadi bakalım artık okuma yazmayı söktün al bakalım diye böyle tuğla gibi bir kitap vermek yerine evet. bol resimli kolay okuyabileceği okumayı sevebileceği kitapları tercih etmeniz ki bu durumda mesela ben her zaman çizgi roman öneririm. Yani sadece okuma yeni söken çocuklar için değil. Bunlar yani hani mesela Red Kit vesaire belki okurlar çok da hoşlarına gidebilir ama. Okumakla bir türlü ilişki kuramayan çocuklar için de her zaman öneriyoruz çizgi romanları. Mesela Spiru'yu, mesela işte Red Kit zaten demin söyledik. Asterix'i ben kesinlikle öneririm. Evet. Bunlar çok eğlenceli kitaplar ve okumayı kolaylaştırıcı... Yanında ee, eğlencesi de kalıyor. Evet yani dolayısıyla bunları öneririz. Ee, başka ne olabilir? Kedi Bir Dilek vardı mesela bu sene çok sevdiğimiz kitaplardan bir tanesi de oldu. Hı hı. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Sara Şahin Kanat'ın yazdı. E, kitap. Ayşe İnal Arıca'nın resimlediği. Resimlediği. Yani bu kitap da... E, Hani gayet kolay okunan, eğlenceli bir kitap. Duygusal tonları da olan e, bir kitap. E, benim aklıma yine gelen hemen okulu yeni sökenler için mesela bu şeyden mandolinden çıkan 3 kitap vardı. İşte Kral ve Tohum, Çivi Çorbası, Damdaki İnek. Ben yani işte Erik Maderne e, zaten çok hani seviyorum. Çok iyi kitaplar bunlar. Çok keyifli kitaplar. E, görsel olarak da çok farklılar. E, bunlar masallardan Uyarlanmış evet öyküler, bunlar değil mi? yeniden anlatılan Hı -hı. E, masallar diyelim ama bunlarda böyle bir ders yönü de var hani bir, bir şey çıkartıyoruz sonunda yani bunlardan hani... Biraz daha böyle işte La Fontaine'in hani vardır ya işte hı hı. E, mutlaka sonunda bir ders vardır. Yani onun gibi bir mesajı olan e, masallar aynı zamanda ama çok böyle vurgu yaparak illa öğreterek falan değil. Yani baya güzel güzel anlatıyor ama e, görsel olarak da çok iyi destekleniyor. Dolayısıyla yani yormadan. Evet. çok eğlenceli. Evet. Şimdi çizerinin ismini hatırlayamıyorum ama Üç Kör Fare'yi imzalara kullanıyor Üç Kör Fare imzası değil değil Üç Kör Fare evet yani o e, hani yani. Hemen onu zaten oradan tanıyabiliyorsunuz. Yani mesela damdaki inekte okumayı yeni başlayan bir çocuk gözüyle bakarsak e, oradaki e, adamın giysisi mesela sürekli evet. her sayfada renkleri Gömlek değişir, desenleri değişiyor. değişir. Evet. O, o tip küçük belki bir ayrıntı bu ama onun takibini yapmak, e, ara ara yazıdan kopup sadece resimlere bakarak böyle e, tadını çıkarmak çok eğlenceli. Aynen keyifli. öyle çok güzel keyifli keyifli okunabilecek kitaplar bunlar. Evet. Hani biraz daha eğer şey yaparsak diyelim ki biraz daha okuma düzeyini yükseltelim diye bakarsak elinde neler var? Ee, yani çok klasik şeyler ama pıtırcık, felaket henri. Felaket henri e... bak felaket henri daha pıtırcık mesela daha yoğun geliyor bana. Felaket henri biraz daha Evet. E, okumayı yeni öğrenmiş ve okumayı sevmeye çalışan çocuklar için sanki felaket henri biraz daha. Yine e, biraz resimli biraz. Evet yani yazı puntoları da çok küçük değildir mesela. Evet, ama büyük bir denir. kitap okumuş gibi de oluyorsun evet, yandan. Hani keyifli. Daha geçenlerde Sakarcı'nın Cadı, Cadı Vin ile ilgili bir şey yazmıştım ben. Sakarcı Cadı Vin'i herkes resimli kitaplarından biliyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. kitapları. çok eğlencelidir, çok komiktir ve çocuklar bir biçimde aşina alır Sakarcı Cadı'ya. Sakar Cadı'nın bir de Okumayı öğrenen çocuklar için versiyonları basılmaya başladı şimdi. Evet öykü ee, yine İş çıktı. İş bankasından çıktı. Ee, siyah beyaz resimleri var yani felaket Tenri e, gibi yani benzer bir okuma düzeyinde. E, karakterler yine tanıdık öyküler yine komik ama önceden kendisine Sakarcı adı okunan çocuklar. Okumayı öğrendikten sonra kendileri maceraları okumaya devam edebilirler. E, o aşinalık içinde devam edebilirler. Evet. Bu arada Felaket Henrileri iletişim yayınları e, basmıştı. Onu söylemeyi unuttum. Evet e, şeyi de söylemek istiyorum. Mesela Felaket enriler de böyle Sakar adılar da öyle. E, Pıtırcık'ta da hep bir kitap ama içinde kısa kısa öyküler var ya bu da bence Hı, evet, çok tabii. önemli. Yani baştan sona böyle uzun bir metni okumak yerine. Küçük molalar halinde her seferinde bir öykü okumak. Bu çok önemli bir konu. Yani hem işte kitap kitabın böyle düzenlenmiş olması önemli. Böylece işte istasyonlar dinlenme istasyonları oluyor ama bir bütün kitap okumuş oluyor. Ama onun yanında önemli bir konu daha var. Bazen biz şahit olduğumuz bir durum işte ya bak sana bir kitap almıştım onu daha bitirmedin onu bitir ondan sonra bu kitabı alacağım gibi bir tavır oluyor. Şimdi bunu anlıyorum. Tabi ekonomik nedenleri var ve hani bunu anlayabiliyorum ama çocuklar açısından bakarsak ya kendi açımızdan da bakalım. Elimize aldığımız her kitabı bitiriyor muyuz acaba? Uzun yıllar ben hep bitirmek zorundaymışım gibi hissettim ve öyle hissettiğim kitapları şimdi düşünüp hani geriye döndüğümde hiçbirini hatırlamıyorum. Yani zorla Çünkü okumanın zorla bir okuyuz. manası yok. Yani eğer ısınamamışsak o kitaba bırakabiliriz. Başka bir zaman yeniden bir şans zaten verebiliriz her zaman. Okumaya zorlayıp da okumaktan o kitaptan soğuyacağımız yerde ya da çocukların soğumasına neden olacağımız yerde böyle davranarak bence bırakalım o okumasın onu. Niye okumadığı üzerine konuşabiliriz belki yani hani niye sevmedin ki Aa, falan şöyle mi oldu böyle mi oldu belki böyle bir konuşma yapılabilir ama okumaya zorlamak bana çok doğru gelmiyor. Evet. Bitirmiyorsa bitirmesin o kitabı başka bir zaman bitirir yani. Bir de şöyle bir mesele var ya hani okullarda... E Okuma listeleri veriliyor, ödev hmm. olarak veriliyor kitaplar. İşte her gün 20 sayfa okuyacaksın ya da işte evde anne babalar diyor çocuklarına bugün sayfalarını okudun mu diye. Böyle evet. bir hesap nesnesine döndüğü zaman kitap yani, yani görev evet. icabı okunduğunda şimdi muhtemelen yaz tatili için de e, böyle... Okuma listeleri tabii verildi o, çocuklara. Yani okuma listelerinde genelde şey oluyor bildiğim kadarıyla bir liste veriliyor içinden... Ee, kendi istediklerini seçip alıyor çocuklar Hı -hı. Ya da e, değil mi öyle bir şey oluyor Ama yani zorlamaya Gittiği zaman iş e, Hani iyi niyetle çıkılmış Bir yol ama kötü etkileri oluyor çünkü. Yani olabiliyor evet yani ben hani Kendi çocukluğumu düşündüğüm zaman Yani yap denilen Şeyleri yapmamak esastır yani Öyle bir durum evet. var Evet biraz daha kitaplara devam edelim Konuyu yine <gülüyor> başka yerlere doğru gitmeye Başladık Evet Şimdi bu e, şeyler vardı mesela geçen e, radyo programında da ele aldık top yayıncılıktan çıkan kral matematik masalları ha, yani hem evet. işte artık okuyan ama e, matematikle ilişkisini sürdürmesini istediğiniz çocuklar için mesela 10 e, tane şey kitabı var masal kitabı var içinde. İşte 10 tane masal, eğlenceli masallar içinde çeşitli matematik konuları ele alınıyor bunlar bunla, bu masallarda. Ayrıca iki tane de e, etkinlik kitabı var. Birisi matematik üzerine daha kapsamlı böyle her bölümü ayrı ayrı ele alan yani her masalı ayrı Hı -hı. ayrı ele alan. Bir de onun e, daha küçük bir versiyon Türkçe değerlendirme kitabı var. Yani hani değerlendirme kitaplarını bilemiyorum, etkinlik kitaplarını bilemiyorum. O artık... E, bir şey hani diyemeyeceğim ama keyif olsun diye yapıyorsa yani, çocuklar evet. yapabilirler. Masal kitaplarını evet matematikle ilişkiyi sürdürmek adına hatta Belki içselleştirmek adına Hı -hı. matematiği e, basit matematikle e, ilgili bunlar. aynı, Bunun gibi daha büyük yaş grubu için önerebileceğimiz iki kitaplar var. Bunlar da çok yeni kitaplar değil ama her zaman giden kitaplar. Evet, baskısı var sonuçta. Var yani bildiğim kadarıyla e, mesela Kraliçeyi Kurtarmak ve Haritada Kaybolmak adlı iki kitaptan bahsediyor Özgün Işık. Sanıyorum Kraliçeyi Kurtarmak 35. baskısını falan yaptı o Türkiye'de. Yani Galiba öyle çok emin değilim bundan ama e, bu iki kitap da kraliçeyi kurtarmakta yine bir matematik meselesi var haritada kaybolmak ise coğrafya üzerine yoğunlaşan bir kitap kitabın bu iki kitabın özellikle üzerinde durduğu şey aslında bir yöntem yani matematik işlemleri yaptırıyor oyunla hı hı. işte hikaye ile vesaire kraliçeyi kurtarmak o işlemleri yaptıkça hikaye ilerliyor Çünkü haritada kaybolmaktaysa ise coğrafya ile ilgili bir ee, ...bakış açısı veriyor aslında. Evet. Yani o hikaye içerisinde... ...kahramanlarla beraber bir takım meseleleri... ...coğrafya bilgisiyle çözerek... ...coğrafyaya dair bir bakış açısı elde ediyor çocuklar. Bu iki kitap da aslında... ...hem okulu destekleyen... ...hem öykü, roman e, keyfini yaşatan... ...edebiyat tadını veren... ...kitaplar. Dolayısıyla yaz için bence... Ee, çok iyi bir ara dönem evet. kitabı yani bunlar. Aslında okul sırasında da doğal olarak okunabilir Tabii ama. Tabii yani derslerde okutulmalı Tabii. bence belki bence okutuluyordur de yani, evet. ama e, çok iyi yöntemler. E, bu kısa okumayı yeni öğrenen çocuklar için dedik e, felaket Henry e, benzeri sakar cadı vini benzeri İş bankası yayınlarından çıkan Pasaklığın pasaklının hafta sonu tatili yine daha önce hmm, evet. e, bir yayında bahsetmiştik. Ee, orada da Pasaklı diye bir köpeğin maceralarını anlatıyor. Bir bütün hikaye var ama o bütün hikayenin içinde küçük küçük olaylar, küçük öyküler biçiminde dizilmiş olayları anlatıyor. Yani Pasaklı'nın başından geçen maceraları anlatıyor. Çok komik yani ya kitap. Evet sen Çok onunla. Kitap. Ben daha Pasaklı okumadım. Pasaklı'nın kendisi zaten e, yani sadece onun oradaki resmine bakarak bir saat gülebilirsin öyle. <gülüyor> Peki bir şey soracağım. Pasaklı e, yani kitabın kapağı vesaire ben Tabi okumadım sadece senin bana gösterdiğin bölümleri biliyorum ama bana sürekli Jeremy James'ı hatırlatıyor bu normal mi? Yani nereden sence o bağlantı? Bilmiyorum. Belki çizgisinden Çizim. kapak çizgisinden falan mı acaba yani çizimlerinden mi acaba? Olabilir. Yani Jeremy James de iletişim yayınlarından çıkmıştı onlar da sanıyorum çok güzel bir tabii, öneri tabii. olabilir O da yani. e, yine küçük hikayeler Jeremy James'in başından geçen günlük. Günlük yaşamından kesitler sunuyor her öyküde ama her seferinde Jeremy James burnunu bir şeye sokuyor. Evet. Çok meraklı ve yeni şeylere aç bir çocuk o da. Bazen işleri karıştırsa da epey. Orada bir de çocuk bakış açısından yetişkin dünyasına hafif kinayeler de yapan... Yerleri var Jeremy James'in. Çok eğleniyorum ben de onu. Şimdi iletişim yayınlarından söz açılmışken e, geçtiğimiz kitap fuarında e, çıkan ve benim e, hani bir süre e, nasıl diyeyim e, yani bayağı aşık oldum ben o kitaba bir dönem Hürrem. Ha, e, evet evet. Yani Barış Pirasa'nın yazdığı e, bir kedi ama Osmanlı Sarayı'nda bir kedi Kanuni Sultan Süleyman'ın aklını Alan bir kedi sultanın. Ee, sarayı karıştıran, haremi birbirine sokan bir kedi. Ee, yani bence müthiş keyifli bir kitap. Ee, şiir biçiminde. Dolayısıyla çok başka bir tatta hani bir yaz okuması için Hı -hı. bence çok keyifli olur. Evet. Ee, dolayısıyla o kitabı önermeden edemeyeceğim. Bir de e, çok sevdiğimiz bir filmdi bizim bu. Sonradan e, yani romandan uyarlanmış bir filmdi. Türkçe'ye romanı da çevrildi. Yine iletişim yayınlarından Çukurlar. Hı, evet. Ben okumadım daha onu ama... Daha büyük yaş grubu yani ilkokulun hani büyük sınıfları için önerebileceğimiz bir kitap. Ama çok keyifli bir kitap. Çok güzel bir macera. Onu da kesinlikle öneriyoruz. Hani o yaz için yine bi de öğrenceli. orada ve çok kavurucu sıcakta evet, geçiyor evet, değil mi? Ki... güya göl kenarı ama göl kurumuş çöl olmuş filan. İşte yani öyle çok bir... Temmuz ayından sonra okunabilir ve sıcaklarda iyice havaya evet. girersin okurken. İşte şimdi sıcaklar çöl vesaire deyince tabi küresel ısınma, çevre meseleleri vesaire ve ne diyebiliriz? Mesela arkadaş yayınlarından bir çevre çevre kitabı adlı bir kitap ele almıştık. Çocuklara çevreyle ilgili uh -huh. e, bilgiler aktaran bir kitaptı. En son ele aldığımız çevre kitabı da o oldu sanıyorum e, iki Galiba ay kadar evvel. Evet. E, çevre kitabını da öneririz yine arkadaş yayınlarından. Bunun dışında da başka çevre kitapları da vardı. Daha önceden ele aldığımız e, onlara da zaten bir birdolapkitap.com'dan evet. bakabilirsiniz. E, çevre demişken e, aklıma geldi... ...Türkiye'nin Ağaçları, Türkiye'nin Kuşları Mandarin mandolin yayınlarından yayınladı. çıkmıştı. Ee, hani el altında bulundurulabilecek hani tatile gidildiğinde ya da e, mekan değişikliği yapıldığında... ...daha böyle yeşil ormana e, kıra vesaire gidildiğinde yararlanılabilecek kitaplar, kitaplar bunlar. Bir de benzeri İş Bankası'ndan çıkmış kitaplar var. Bunlar da çok yeni kitaplar değil... Ee, Mini kır çiçeği, mini, mini yaban, yaban çiçeği çiçekleri. rehberleri rehberi ve mini ağaç rehberi. Bu iki kitap da yine yaz tatilinde işte bir yerlere gittiğinizde kıra bayıra deniz kenarına elinizin altında bulundurup da doğa gözlemi yapmanıza yara, yarayacak kitaplar. Türkiye'nin ağaçları ve Türkiye'nin e, kuşları ile beraber. Hani kendi bulundukları ortamda da bitki yetiştirmek işte... Doğa ile ilgili bir şeyler yapmak e, tam mümkün. Hani tatili e, güzel geçirebilecek yöntemlerden biri olarak. O arada da çocukların ellerinin altında bulundurabileceği kitaplar. Şimdi e, müzik arası verelim. Tamam. Müziğin. E, evet. E, müzik e, Mega Mind filminden geliyor. E, AC/DC Highway to Hell. Yaz önerilerimize devam ediyoruz. Ee, sanatla devam edeyim mi? Olur. Ee, mesela Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Her güne bir sanat etkinliği diye bir kitap. Hı hı. Küçük küçük bilgiler içeriyor. İşte etkinlik önerileri yapıyor. Aslında bütün bir yılı kapsayan bir kitap. Ee, onun dışında ben Anholt Sanatçılar dizisini hı hı. pek beğendim. Ee, Pearson Türkiye'den çıkmıştı bir de sanata ilk adım diye e, ayrıca etkinlikler içeren içinde bir sürü öneri yapan etkinlik önerisi yapan. De, sanatın bir kitap. çeşitli e, akımları ya da türleriyle evet. ilgili. Evet, farklı akımlara, farklı türlere, farklı sanatçılara değinen e, yani çok tabii hani değinen de bu kadar kalabalık bir şeyden de bahsetmiyorum. Seçki. Çok belli başlı bir e, şey seçkisi var ona e, değiniyor ve e, güzel etkinlikler öneriyor. Evet. Dolayısıyla yani yaz için. Bu arada e, Pearson'ın e, Anhalt Sanatçılar dizisinden başka e, yine e, aynı yazarın bir etkinlik kitabı daha çıktı ee, sanatçılar dizisinde el aldığı sanatçıların her birinin yer aldığı evet. bir kitap ee, orada da işte mesela Van Gogh bahsediyorsa orada Van Gogh bir çocuk karakter var Van Gogh doğrudan o karakterle Birlikle, e, birlikte evet, bir, et, bir etkinlik, etkinlik önerisinde bulunuyor ve sonunda işte onu okuyan kitap Van Gogh tarzında bir resim nasıl yapılır Çocukla, onu evet. öğreniyor gibi ee, yani bunların tamamlayıcısı Olabilecek güzel bir etkinlik kitabı o da. Evet biraz şimdi roman e, gibi hani biraz daha büyük yaş grubu için öneri. Hı -hı. Benim aklıma hemen e, Hay Kitap'tan çıkan Kekik ve e, Badem, Badem geliyor. Avin'in e, kitapları. Yani çok çok çok keyifli kitaplar. Bir fare macerası. Evet. <gülüyor> e, maceralar fare maceralar çok güzel oluyor. Evet, yani Avi... Malzemesi nasıl oluyorsa çok kolay oluyor. nasıl oluyorsa yani Avi çok Tabii özel bir yazar. Bu arada avi demişken ve hazır yaz gelmişken ve muhtemelen birçok insan deniz kenarına gidecekken. Saçtaki tuz. Saçtaki kut tuz demeden olmaz. E, denizcilikle ilgili de birçok bilgiyi içeren bir kitap. Yani... Sözcük bilgisi anlamında. Ee, Tabii bu arada biraz yaş grubunu yaş, büyüttük bu yaş arada. Yaş grubu yani. büyük. Tekrar döneriz evet. ama saçtaki tuzdaki e, avinin becerisi beni her seferinde hayran bırakıyor. Hatta şimdi eve gidip tekrar okumak falan istedim. <gülüyor> e, çünkü e, öyle bir yazmış ki kitabı. Aslında günümüzde yazılmış e, bir kitap. Ama sanki çocuk klasikleri vardır ya. E, bir çocuk klasiğini alıp okuyormuşsun hissi. Yani eski bir inci okuyormuşsun gibi yani bir his. Evet, 19. yüzyılda geçiyor hikaye. Ee, ve gerçekten o yıllara yakın bir tarihte yazılmış bir kitap. Ee, ...gibi... Ee, ...bunun yanında... ...bir kitap gibi de değil yani... E, ...o geminin orta yerine düşüyorsun ve... E, ...oradaki kitabın kahramanı ile birlikte... E, ...geminin evet, her yerine girip çıkıyorsun... ...bütün oradaki o entrikaları... ...birebir sen yaşıyormuşsun gibi oluyor... ...yani o hava çok güzel... Ee, ...o hissi veren bir başka kitap... ...yine biraz yaş grubunu büyütüyoruz ama... ...Tudem'den çıkmıştı, filmi de gösterildi bu sene... ...Savaş Atı... Evet. Ee, ...Mopurgo'nun... E, kitabı Yani müthiş bir kitap. Kelebek Aslı'nın yine evet, e, çok makbulun. müthiş bir kitap. Yani bu e, kitaplarda çok keyifli okumalar. Yani çok güzel zamanlar geçir. Yani evet duygusal yükü çok ağır. Özellikle Savaş Atı'nın hı hı. E, hani... Ama sonuçta Birinci Dünya Savaşı'nda geçen bir hikaye ve bayağı savaşta ve geçiyor yani. Ve bir atın yani. ağzından anlatılıyor evet. olması çok ilginç. Ama çok keyifli çok güzel ee, ve o avinin bahsettiğin tadını veren evet. kitaplardan birisi. Ee, senin çok sevdiğine yine Tudem'den çıkan bir yerli yazarımız var. Ee, Hanzade Servi, ee, Ortanca Balık ilk kitabı e, Hayalet Tozu, ikinci kitabı. Şu günlerde de iki kitabı daha yoldaymış. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, Ortanca Balık Kısa kısa yine öykülerden oluşan ama bir kız çocuğunun bir belli bir yaşamından belli bir dönemi anlattığı bir kitap. İşte bir taşınma öyküsü var. Bu kız ve ailesi başka bir yere, kente taşınıyorlar ve eskiden yaşadığı yer ve orada geride bıraktığı arkadaşı okulda, ...yaşadıkları, yeni geldiği yerde tanıştığı... ...yeni bir arkadaşla yaşadıkları... ...yani sürekli... E, ...geçmişe gidip dönerek en sonunda... ...bütün karakterleri... ...bugünde bir yerde bağlayarak bitiriyor. Ama e, o büyüme sürecinin... E, ...aile içindeki... işte ...kardeş kavgalarının falan... ...bütün yani çok tanıdık konuları... ...çok eğlenceli, keyifli bir dille anlatmış. Zaten ödül de almış Hı -hı. bu kitabıyla. E, arkasından yazdığı... ...Hayalet Tuzu benim... Ee, uzun süre e, elimden bırakamadığım bitirdikten sonra da etkisinde çok kaldığım bir kitaptı. Ee, orada da biraz e, korku unsuru, korku ve biraz mizah da var. Iç içe. çok keyiflidir o da. Peki biraz şimdi yaz sıcak vesaire, biraz da fantastik olsun hem de biraz serin olsun. Taciri Itaki. Ee, benim yine çok son dönemde en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Ee, Taciri, fantastik özellikle okumak isteyen e, Çocuklar için diyelim. Yine biraz yaş grubunu ilkokulun sonları gibi düşünün. Hı hı. Ee, önereceğim. Pantolonlar Fora yine e, Itaki'den İtaki çıktı. Yayınlanın. Yine fantastik ama yine çok güzel bir hayal gücü gösterisi diyelim. Ee, yine çok keyifli e, o kitapta. Onu da çok sevdim ama e, aslında geçen seneden bir kitap söyleyeceğim. Şimdi bir de benim vazgeçmeyeceğim herhalde kitaplardan birisi Hayalperest. Hı, evet. Yine ya Müthiş bir kitap. E, o kitapla ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum. Çünkü e, her seferinde kitabın kimle ilgili olduğunu söyleyecekmişim gibi bir hisse kapılıp korkuyorum. Kitabı okumanız lazım. Çünkü onun sonunda anlıyorsunuz. E, o, bu kitabı da şiddetle öneririm. Fantastik demişken e, sihir, e, fantastik ve sihirli konular çocukların çok hoşuna giden Fatih Erdoğan'ın Sihirli Kitaplar dizisi. Evet yine okumayı yeni... Sökmüş çocuklar için de önerilebilir Evet yani özellikle puntoları büyük tutulmuş ki bu okumayı gerçekten rahatlatıyor. Ee, ve hepsinde bir meşe ağacı ve oradan düşen bir palamut meşe palamudun bir çocuğun kafasına düşmesi sonucu e, kitapların kahramanları olan çocukların başlarına e, bir takım olaylar geliyor. Sihirle örülü e, okuması gerçekten keyifli ama bu liste bitmez bitmez ama son olarak şunları söyleyeceğim ee, hani yaz tatilinde de diyelim ki canlar sıkılmaya başladı işte ne yapsak ne etsek diye düşünüyorsunuz mesela bilmeniz gereken her şey diye bir kita kitap var ansiklopedi okumayı seviyorsanız özellikle mesela bu kitaba bakılabilir beynini ee, eğit. eğit mesela kendi kendine ya, e, bilgi yarışması yapabileceğin bir kitap ve yüz bilimsel deney var yine bunlar iş bankasından bir de kitap dışında bir şey bir öneri yapmak istiyoruz e, e, yine yazın işte can sıkıntısı çeken çocuklar olursa mesela e, Redaz Kids'ten çıkan deyim kartları var bu deyim kartları işte bir yüzü karikatür hı hı. bir yüzünde de işte bilgisi yazıyor karikatürü gösterip tahmin etmece oyunu oynayarak e, karikatürde anlı ondan deyimi tahmin etmeye çalışarak çok güzel oyun oynanabiliyor. Hani çocuk canı sıkılan çocukların hı hı. eğlenir eğlenirken düşünecekleri <gülüyor> <gülüyor> keyifli bir şey. Bir de e, Sezin Okullarının e, yayınladığı 4x8 diye bir grup kart var. Bu da bir kart oyunu aslında. Her birisi ayrı bir konu üzerine. Mesela işte sanat. Bunlar eğitici oyun kartları serisi. Edebiyat var. işte kültür var. işte İstanbul'da zaman mesela onun başlığı. Hı hı. Daha başka çeşitleri de var. 4x8 adında. Bunlar da bir oyun öneriyor. Kart oyunu öneriyor ama tamamen işte edebiyatla ilgili, sanat tarihliyle ilgili vesaireyle ilgili bilgi içerikli bir oyun. Canı sıkılan çocuklara önerilir. Evet. Bugünlük ee, Bugünlük herhalde. bu kadar. Çok güzel. Çok eğlenceli, rengarenk bir yaz tatili diliyoruz. Bütün e, futbol oynayıp bisiklete binmeyi unutmayın. Biraz da paten kayın. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagil.